Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 208 Aralık 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Anladım. Sende de şunu dikkatimi çekti Muslu. Yani büyük oranlarda meseleyi kabul ediyorsun ne diyorsun sonra geliyorsun ayrıntıda bir şeye takılıyorsun. Evet, yani, yani ayrıntı iyi de ayrıntıda bütündeki yeri ne kadar? Yani binde bir mi? Sen... kemalat teferruatta gizlidir diye bir laf var. Eyvallah, yani onu o senin tercihin bir şey demem de yani ama parmağını getirip gözünün önüne koyarsan güneşi göremezsin. Yani küçücük parmak güneşi engeller.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 Amacım deme bu Yok işi yok senin için değil, demiyorum. Gerçekten. Yok yani. yok senin için demiyorum. Yani aklıma geldiği için aktardım. Yani. Kur'an kendisi de diyor çok beni heyecanlandıran bir ayettir bak. E, muhteşem e, Mustafa diyor ki: Senuriyim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebena lehum ennahu'l hak. Manası şu: Biz onlara göstereceğiz gelecek zaman bak özellikle senuriyim. Biz onlara İleride göstereceğiz ki evrende yani dış ufukta ve kendilerinde olan ayetlerimizi ortaya çıkaracağız ve onlara göstereceğiz ki bu Kuranın hak olduğu ortaya çıksın diye abi muhteşem bir şey ya yani gerçekten ilim geliştikçe bilim geliştikçe ya işte bak, çok genel geçer bir şey kullanılmış buradamızda ya ama hocam delilimiz de var ne? Delilimiz de var. Yani mesela geçmişte baktığın zaman Kur'an bilimle çelişiyor gibi görünüyordu 17. 18. yüzyıllarda. İşte hani Kopernikus'tan önce şey düşünülüyordu. Hatta Galileo o yüzden hapsedilmişti falan. Düşünülüyordu ki dünya sabit. Güneş dünyanın etrafında dönüyor düşünülüyordu. Tamam mı? Çünkü merkez dünya kabul edilecek falan. Hatta o yüzden cezalandırıldı falan. Sonra Kopernikus ne dedi? Dedi ki... Hayır dedi dünya sabit değil dedi ki e, Galile'de benzer bir şey dedi o biraz onun teyidini verdi ama şey dedi güneş bizim etrafımızda dönmüyor dedi ne dedi güneş sabit dedi biz onun etrafında dönüyoruz dedi. Bak değiştirdi. Normalde bunlar eskiden dünyayı sabit güneşe etrafında dönüyor kabul ediyorlardı. Kopernikus tamam bir adım daha doğru ile gitti. Ee, Aa, şimdi de, dedi ki güneş biz onları göstereceğiz dedi. Bir dur, bu da bunun kanıtı mıdır? Dur, dur dur, acele etme. Öyle bir ayet var, dur ona geleceğim. Şimdi orada güneş sabit diyor, dünya etrafında dönüyor diye tam bilmiyorum 200 yıl kadar bu bu. Yaklaşım kabul gördü bilim dünyasında falan. Ama Kur'an diyordu ki işte ayda, güneşte işte birkaç da gezegen daha sayıyor. Bunların hepsinin birer yörüngeleri vardır diyor. Yani güneşin de, ayın da hepsinin böyle gittiği, ilerlediği bir yön olduğunu söylüyordu, yörüngelerinden bahsediyordu. Yani dolayısıyla o dönemde Kur'anla bilim çelişiyor gibi görünüyor olabilir ama bilim gelişti, ne oldu? Kur'an'ın doğruluğu ortaya çıktı. <gülüyor> Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzmektedir. Başka deliller, gözlemi Edwin Hubble tarafından yapılmadan evvel Einstein kendi formüllerini yazıyor, tamam mı hocam? işte o fizikle ilgili böyle formüllerini oluştururken bir şeye denk geliyor. Yani bir parametreye denk geliyor. Ama o parametre şeyi işaret ediyor. Yani evrenin genişlediğini işaret ediyor. Nasıl olur ya diyor kabullenemiyor Einstein 19. 20. yüzyıldan bahsediyorum. Einstein bunu 20. yüzyılda kabul edemiyor. Evrenin genişlediği fikri ona çok şey geliyor kabul edilemez geliyor ve tutuyor parametreyi değiştiriyor. Bir sabitle başka bir şeyle değiştiriyor ve o şekilde yayınlıyor. Aradan seneler geçiyor. Edwin Hubble bu gözlemi yapınca. Hemen Einstein onu ziyarete falan gidiyor. Onun verilerine falan bakıyor, karşılaştırıyor, inceliyor. Hatta o gözleme falan bakıyorlar ve şunu itiraf ediyor. Diyor ki bilim hayatımda yaptığım en büyük hata onu kabul etmememdi diyor. Onu kabullenemememdi diyor. Yani hocam 20. yüzyıldan Einstein yani bilimin liderlerinden birinden bahsediyorum. Kabul edemediği bir şey Kur'an'da 7. yüzyılda açıkça diyor ki Kur'an göğü gücümüzle biz inşa ettik ve onu genişletmekteyiz diyor. Bak lemusiun isim isim yani e, fo kullanıyor. Eee isim Arapçada hani fiil kullansa biraz hani zamana bağlı ama isim kullandığı zaman her zamanı kuşatan anlamı da var alimler öyle diyor. Dolayısıyla e, Lemusi'un demesi yani devamlı surette genişlediğinin e, habercisi aslında. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Ve bir diğer mucize Kur'an'ın Big Bang'e gönderme yapan ayeti. Avalam yaralladinekferu en nessemawati vel erdu kanet ratkan fefataknahuma ve cealma minel ma'i kull şeyin hayy efela yu'minun İnkarda ısrar eden o kimseler görmezler mi ki gökler ve yer başlangıçta bitişikken biz onları ayırdık ve hareket edebilen her canlıyı sudan var ettik? Buna rağmen hala inanmayacaklar mı? Yani hocam bu da bir diğer mucize. Diğer mucize şey zaten hani Kur'an'ın evrenin başlangıcı ve sonu olacağını söylemesi. Ki yani pek çok madde var da. Ya bir şekilde uyarlarsın ayrı mesela. Sana çok alakasız bir şey sorayım mı? Sağ ol. Reis'in dünya haritasını biliyor musun? Hı. Yok yani ayrıntı çok bilmiyorum sadece duydum ismen. Dünya haritasının çizdiğini biliyorsun. Hı. Ve adam tüm e, detayları ve ad adalara kadar çizmiştir. Hı -hı. O kadar gezmediği halde. Gezmediğini ne biliyorsun? Baktığın zaman. Bilinmiyor. Baktın zaman mucize. Eyvallah hocam yani tebrik etmek lazım ama şey kendi. Hayır diğer tarafını söyleyeyim sana. Bir dakika kendi sallayarak mı oluşturdu? Yanında dünyayı gezen İspanyol bir denizci var. Ona yazdırıyor bir tarafını. Ah bak gördün mü? Ha. Gördün mü tarafından acaba gördün mü diyebileceğimiz bir şey var mı? Bulabiliyorsan buyur hocam Kur'an da meydan okuyor zaten. İşte diyorum ki orada var mı bir düşünür bir yazar bir bilim adamı adı geçmeyen. Bazen o arguman da geliyor hocam diyorlar ki ya işte Kur'an şöyle şöyle diyor da işte Antik Mısır'da şöyle şöyle bir şey vardı diyor. O oradan alınmıştır diyor falan. Ya da işte Antik Mısır'a girmedi zaten o çok başka bir olay abla. Yok tamam Kur'an'da bazı alıntılar var. Onlara cevap olarak diyorum ki ya Kur'an hani sen de onu söyledin hissettiğim kadarıyla. Ya onların bir sürü safsataları yanlışları vardı. Kur'an niye sadece doğruyu seçti onların arasından? Nasıl oldu? Ben sadece doğruyu seçtiğini söylüyorsunuz. o kadar detaylı bilmiyorum. Ama hocam işte o zaman. Mesela e... kar, karılarınızı eşlerinizi darap diye bir kelime kullanıyor. Farklı bir anlam var mı bilmiyorum var. Ee, i̇şte bilmiyorum. İşte bilmiyorsun hocam. Ee, i̇şte bilince... Uyumadığı zaman işte soruyorum sana soruyorum. Hı -hı. Önyargılı olmak istemediğim için soruyorum. Hı -hı. Hani özellikle bu kelimeyi başta kullandım ki. Yani farklı bir anlamı varsa söyle öğreneyim. Tabii tabii yani var. Eşlerinizi darp edin. Sizi dinlemediklerinde diye bir anlam çıkarabiliyoruz. Fadribune. Başka Fadribune. ne anlam var? Şimdi hocam Hatta orada ayeti bütüncül okuduğun da zaten ayetin bağlamından ve devamından zaten onun vurmak olmadığı ortaya çıkar da ama kelime anlamı olarak da onun eğer... Ya okudum baştan sona Türkçesini de okudum. Hı? Ben çok anlam yüklemek istemedim, yükleyemedim. Böyle bir kitaba da bunu yapıştırmak istemedim. Yani şöyle hocam mealde açık olmayabilir tercüme eden Hani çok iyi tercüme edemeyebiliyor. Diyanetten baktım. İsterse diyanet olsun. Başkası olsun. %100 doğru diye bir şey yok. Ya Ayrı yanlış doğrudur yanıtlarımı tartışmıyorum. Baktığım kaynağı söylüyorum sana. Tamam eyvallah hocam. Pek çok kişi maalesef öyle çevirmiş de. Mesela Mehmet Okuyan'a bakabilirsin o anlamda. Hatta 30 ciltlik Kur'an tefsiri de yayınladı yakın zamanda. O kelime şey hocam. Çok anlamlı bir kelime ve anlamlarından bir tanesi de işte salı vermek gibi bir anlamı var. Hatta bizim Arapça'da bile ya böyle şey kullanılar. E, y drop derler mesela. Yani def olsun falan gibisinden. Bizim Arapça'da bile. Bizim Arapça hani böyle şey değildir. Standart Arapça falan değildir de. Ya dedim acaba bir bağ falan mı var acaba diye böyle ben sadece bir iş kurdum ama araştırdığımda gerçekten de öyle bir anlamı var. Zaten baktığında hocam şeye ayete işte daha öyle bir şey yok. Yani ortada işlenen bir problem yok sadece e, endişe var işte onlara böyle tavsiye de bulunuluyor eğer onlar gereğince çeki düzen kendilerine vermezlerse düzeltmezlerse eğer öyle bir şey varsa diyor işte yataklarınızı ayırın diyor evet. hala hala şey olmazsa diyor mesela böyle fadri ne diyor onları salın diyor yani bir bir süre ayrılın Hani e, hatta e, birazdan bir anekdot da vereceğim onunla alakalı. E, Ayrılısınlar. Ondan sonra ayetin devamında diyor ki eğer diyor ondan sonra kendilerini düzeltmeye yanaşırlarsa siz de onlara karşı e, iyi olun, iyi davranın gibisinden devam ediyor ayet. E, ya şimdi hani adım adım bir şeyler yapıyorsun. Fayda vermiyor. Yatağına ayırıyorsun falan fayda vermiyor. E, dövdükten sonra mı kadın sana karşı iyi olacak? Sindireceksin orada. Yok hocam değil işte. Hayır bunu savunmuyorum zaten bak en başında söyleyeyim kelimenin anlamını bilmiyorum diye. Tamam seni değil işte o, o anlamı verenlere de diyorum çünkü epey mesai harcadım bu ayetle ilgili çünkü ateistler tarafından çok kullanılan bir ayet.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 ve kendilerini kısa süreli yanınızdan uzaklaştırın. Size gönülden bağlanırlarsa artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Ee, ve bak bir argüman daha vereceğim dedim ya bununla alakalı. Şimdi peygamber Hazreti Ayşe ile hani Hazreti Ayşe iftiraya uğradı ya biliyorsundur. İşte o ara... E, sıkıntı oldu eşiyle arası falan hatta başka işleri de başka problemleri vardı da neyse şimdi bir örnek üzerinden gidelim peygamber Hz. Ayşe'yi dövmedi ne yaptı? Hz. Ayşe ayrıldı gitti kendi babasının evinde kaldı ta ki Allah onun temiz olduğuna dair e, suçsuz olduğuna dair bir ayetle bir durumu e, peygambere haber edene kadar orada kaldı şimdi Ayetler doğrudan peygambere geliyor. Şimdi ay, peygamber ayetlerin ilk muhatabı. Yani eğer öyle bir şey kaldı ki burada şeyden de bahsetmiyor. Hani böyle bir ihtimalden böyle bir korkudan falan da bahsetmiyor. İftiraya uğramıştı Hazreti Ayşe daha beter. Yani bir, bir, bir adım daha ötesi yani. Ortada söylentiler falan da vardı. E buna rağmen Hazreti Peygamber niye Kur'an uygulamasın o zaman? Niye dövmesin Hazreti Ayşe'yi? E dövmedi ne yaptı? Hazreti Ayşe evine gitti babasının evine. İyi de o kadar evrensel bir kitap peygamberin şahsına dair ayet gönderiyor. E gönderecek tabi niye göndermesin hocam? Yani niye göndersin? Problem ne? Ya fizik kitabında matematiğin coğrafyanın ne işi var? Hocam bir kere Kur'an sürprizlerle dolu bir kitap. Hiçbir kategoriye koyamazsın. Yani tarih kitabı diyemezsin ama tarih var, coğrafya kitabı diyemezsin, coğrafya var, fizik kitabı diyemezsin, fizik var, bilim kitabı diyemezsin, bilim var, edebiyat diyemezsin, edebiyat var, şiir diyemezsin, şiir Hepsini var. Hepsini bir şekilde, yeter ki eklemek iste, eklersin. Neye eklersin? Yani, olur, zorlarsın, bir şekilde eklersin, onu diyorum. Neyi? Anlam çıkartıyorsun abi. Ama uyuyor. Ya ile falcılar da aynısını yapıyor. Ama uyuyor mu? Uyuyor mu? Uyuyorsa baş göz üstüne. Kabul ederim hocam. Yani mesela bana 100 e, kehanette bulunan bir falcı söyle. 100 kehanetin 95'i doğru çıksın ben gideyim o kahine, o falcıya. Ben de e, falımı okutturacağım. Yani işte az önce bahsettiğim Pierre Reyes'in karşısına dönüyorum şu anda. Sen açıklamasını da yaptın onun. Yani bir şey sırrı varmış. Evet. <gülüyor> Acaba burada da öyle bir sır var mı? E varsa tamam yani e, Kur'an zaten açık. Bilmiyorsun ki. Hocam nasıl bilmiyorsun ya Kur'an ateistin bir tanesi şey demişti bana. Ya dedi işte Kur'an'a biz şey yapamıyoruz işte böyle. Kur'an diyor en çok böyle korunan kitap işte böyle bir şey söyledin mi falan böyle hemen millet e, karşı çıkıyor bilmem ne yapıyor. Ya dedim tamam öyle eyvallah ama. Aynı zamanda en çok saldırıya uğrayan kitap da aynı zamanda dedim. Ama dedim problem değil dedim. Merak etmeyin lütfen dedim. Sizin de varsa sağlam delilleriniz, argümanlarınız varsa getirin çünkü Kur'an bunlara açık. Çünkü her in kuntum diyor Kur'an. ne zaman yaşadı? 16. yüzyıl galiba. Galileo 16. Yalnız söyledim. Ee, Mısırlı bir tane bilim adamı milattan önce Güneşin yaklaşık uzaklığını ayın yaklaşık uzaklığı. ki güneş çok doğru tahmin edemedi de ayı aşağı yukarı bulabildi. Etekim böyle bilim adamlar yaşadı dünyada. Kur'an'dan bin yıl önce yaşadı yani. Ey, eyvallah hocam yani söylediği kaç şeyin kaçta kaçı doğru. Ya yani ben sadece bir şeye bakmam işte. Söylediği birçok şeyin birçoğu yaklaşık. Ve bunları yorumu açarsan Çoğu doğru. Var mı aklında olan argümanlar mesela? Kaç tane var? Bulacağım göndereceğim sana onu. Tamam gönder. Çünkü geçen gün biri ya dedi işte Kur'an'da işte e, embriyolojiden falan bahsediyor da. Ya dedi bir işte sen gel gel miydin? Gelin. Onu biliyor musun dedi. Onun da var diyor böyle Kur'an'dan önce diyor. İşte böyle böyle söylediği bir şey var diyor. Sen diyor onu biliyor musun? Bak Kur'an'dan önce diyor. Sonra neyse e, bilmiyordum cevap vermedim o ara. Ondan sonra işte yapay zeka yardımıyla da falan biraz da böyle baktım falan. Bunun embriyolojisi ne diyor dedim. Böyle böyle böyle anlatıyor dedi. Peki dedim hani bunun bilime uyan uymayan tarafları ne dedim. E, e baktım yani o çocuk orada sadece bir noktada bir benzerlik yakalamış güya. Bak diyor Kur'an'dan önce bu da söylüyor. İyi de Kur'an'ı bütüncül olarak onu demiyor ki sadece bir noktayı örtüştü diye sen Kur'an ondan mı çaldı diyeceksin? O, o kişiye diyorum. Ya yok bak şimdi da ben bilim adamı değilim kesinlikle de. en azından bu konuda. Sadece şu benim bilimde bildiğim bir şeyin ne diyeyim işte yine yaratıcı diyelim biz onun Yaratıcının yani varlığını reddetmek için yok olduğunu ispatlaman gerekiyor. İşte ben işim bu tarafındayım. Yani şimdi Allah yok diyemiyorum. Çünkü bunu tam olarak ispatlayamadım kendime aslında. Musi yani... Anlatabildim mi? Sadece bir neden yok bak. Yüzlerce neden var. Hassas ayarlar var. Zaten tek taraflı düşünerek, tek taraflı düşünerek bunu şey yapamam. Hani... Şimdi Kur'an'dan verdiğim örnekler çok güzeldi bu arada. Hani onlara da böyle itiraz edip de körü körüne, yok kardeşim öyle bir şey. Ne alakası var hani böyle saçma cümlelerle çürürtecek yani çürütecek demeyeyim, çürürtemezsiniz zaten. Uzatmıyorum konuşmayı onlarla. <gülüyor> ha, bu şekilde çürütmeye çalışacak bir de değilim yani bir bilgim olur derim ki e, Ya evet bak Musi'cim böyle böyle bir durum var, buralarda şöyle bir şey var. O yüzden ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi dediklerini kabul etmiyorum demem. Diyemem çünkü Bilmiyorum. İslam oğlu hocanın şöyle bir sözü vardı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma diye. İşte ha, o yüzden zaten yorum yapmam da bir saçma Çünkü yapacağım yorumların hiçbirinin altı dolu olmayacak. Hı. Ya sadece e, kabul edeceğim ya da sadece reddedeceğim. Sebep? Sebep yok. Hani ha, kabul etmeye daha yakınım çünkü dediğin veriler var. Reddetmek için benim burada edecek veriler bulmam lazım. Yani hani işim bu tarafındayım. Öyle de şey anlaşılması. Eğer ciddi alıyorsan tabii ki. Yani, yani zaten e, yoksa. Üç saatlik konuşuyoruz tabii ki ciddi aldığım için. Ya yoksa sadece böyle ona yok diyeyim, buna yok diyeyim. Hani dur ben dur onda şey bulacağım da ona itiraz edeceğim falan. Ya bu çok salakça yaklaşımlar. Hani bu işim bu tarafında gerçekten değilim. Yok zaten değilsin o, o sıkıntı yok. Sadece ikna olma ihtiyacım var. Hocam Kur'an'da gerçekten çok delil var ya, yani hani bunların e, ayrı ayrı bağımsız bak, bunlar bağımsız, sen bunları bir araya getir, olasılığın hesaplamasını yap, acayip bir olasılık çıkar inan, yani Kur'an bu konuda konuşacak, doğru çıkacak, mesela atıyorum hier hier hier hier hieroglifleri biliyor musun? bak? söyleyemiyorum bile. Rosetta Stone'u falan. Evet. Aa, neyse işte Rosetta Stone 18 veya 19. yüzyılda o zaman keşfediliyor falan. Onun yardımıyla hieroglifler çözülüyor. Çünkü Rosetta Stone 3 dilde yazılmış. Bir e, işte hieroglif yazısı, bir e, eski Yunanca, bir de antik e, Mısır yazısı mı? Ne işte 3 dille falan yazılmış. Aynı yazı 3 dilde yazılmış. Yunanca'dan hareketle şeyi çözüyorlar hocam hieroglifleri ve o dil işte Kur'an'ın öncesinde unutulmuş bir dil yani 2. Yüzy 3. yüzyıl 4. yüzyılda falan artık unutulmuş ve kaldı ki öyle bir şey ortalıkta yok zaten şey hatta mesela Firavun'un bedeni falan filan da ortalıkta yok ama buna rağmen Kur'an ne diyor hani biz senin bedenini koruyacağız diyor boğulurken falan bak bedenini Kur'an'da Firavun'a diyor ama ortada yani baktığınız zaman ya Kur'an ne diyor ya? Firavunun bedeni medeni yok o zaman ortalıkta falan. Ama ne zaman çıkıyor ortaya? İşte 20. 19. yüzyılda falan bulunuyor. Firavunlar bulunuyor hatta. E, ve Kur'an'ın doğruluğu ortaya çıkıyor. <gülüyor>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 Ve o yardımıyla hierogrifler falan çözülüyor. Ve orada şöyle bir şey var. Şimdi Kur'an'da böyle bir ilginç bir ifade var. İşte e, Firavun'un ölümünden sonra işte onların arkasından ne yer ne gök ağladı diyor Kur'an. Şimdi... Ya baktığın zaman hani anlaşılır. Yani böyle e, hani şiirsel edebi işte onlar kimse onlar öldükten sonra kimsenin umurunda olmadılar falan filan diye bir anlam çıkarıyorsun falan. Bir, bir şeyler anlıyorsun. Ama ama ne zaman ki işte bu hieroglifler çözüldü bu ayet bambaşka bir anlam kazandı. Niye? Çünkü onların e, mezarlarında şurada burada şey yazıyormuş onların arkalarından... İşte yer gök ağladı gibisinden ya da üç aşağı beş yukarı o anlama gelebilecek bir... Araştırmak lazım, bakmak lazım bilmiyorum. Araştır hocam araştır. Mutlaka bakacağım. Mutlaka bak. E, aksiyonda bir şey bulursan lütfen bana da ilet. Gök ve yer onların ardından ağlamamıştı. Kendilerine artık zaman da tanınmamıştı. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 208 Aralık 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin